Yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya gelen yavrularımızın tertemiz bir hayat sürmesi, kendi ayakları üzerinde duran, imanlı, ahlaklı, sağlam karakterli bireyler olarak yetişmesi, biz ebeveynlerin en önemli görevi. Bunun için çocuklarımızla en başından beri sıcak ve canlı bir iletişim kurmamız, sevgi ve muhabbetimizi kendilerine daima hissettirmemiz ve onları her alanda bilinçli bir şekilde hayatı hazırlamamız, eğitmemiz gerek. Din eğitimi de bu eğitimin bir parçası. Din eğitimine nereden başlamalı, nasıl ve ne şekilde devam etmeli, din eğitiminde karşılaştığımız sorunlarla nasıl baş etmeli gibi pek çok soruya cevap arayacağız bu akşam. Konumuz ailede din eğitimi, konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emine Keskiner. Düşüncenin özü başlıyor. Emine hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. sizlere sormalı. Pandemide Allah çok şükür bizler iyi ama Allah iyi olmayanlara da şifa versin. Amin hocam. Öncelikle. Güzel bir duala başladınız. Evet. Hocam ailede din eğitimini konuşacağız sizinle bu akşam. Müslümanlar olarak hepimizin ideali evlatlarımızı, dinini bilen, inancını, yaşantısını aksettiren, güzel ahlakla ahlaklanan, ayakları üzerinde durabilen, sağlam karakterli insanlar yetiştirmek. Hocam, bu doğrultuda çocuklar yetiştirmek için nereden başlamamız gerekiyor? Ailede din eğitimi nereden başlıyor? Evet, ailede din eğitimi nereden başlıyor? Biraz tartışmalı bir konu. Bazen bazıları Olur mu canım öyle şey diyorlar ama ben yine o olur mu canım dedikleri yerden başlayacağım. Ben evlenme kararıyla başlatıyorum. Yani ben öyle diyeyim. Bazıları hamilelik sürecinde başlatıyor. Ama ben evlenme sürecini de yani bu kültürümüzdeki helal süt emmiş biriyle evlenmek noktası, iyi yetişmiş biriyle evlenmek en önemli nokta da hayatta helali haramı gözeterek yaşayan yani o bilinçte olan bir insanla evlenmeyi tercih etmek tabi burada biraz bazen nasip kısmet diyenler var o işin o tarafı da söyleniyor bazen aşkın gözü kördür deyip hani e, bir şekilde girildiğini söyleyenler var ama biraz evlenme yaşı büyüdü farkındaysanız ben bu büyümenin evlilikleri biraz daha e, düşünsel temelli hale de getirmesine yani vesile olmasını diliyorum yani bu noktada hani ben bu insanla yapabilir miyim bu evleneceğim kişi benim çocuğumun annesi, babası olacak. Allah nasip ederse çocuğumuz olduğunda. Bu noktada düşünülmesi gerektiğini, yani iyi bir anne olur, iyi bir baba olur noktasında bir şeyleri de bize o evlenmeyi düşündüğümüz kişinin ilham etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tercihlerimizi evet. buna dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Sonrasında şöyle bir şey var. Tabii ki yani insanlar çoğunlukla zaten çocuk sahibi olmayı ön planda tutuyorlar. Ee, ve Artık o çocuk niyeti oluştuğunda e, ve hamile kaldığında bu ilk insanda gördüğümüz, yani Hz. Adem'le Havva'da gördüğümüz bir dua. Yani e, bize salih bir evlat e, verirsen, bizi şükredenlerden bulacaksın şeklinde bir duaları var. Ben bu duayı şu anlamda da önemsiyorum. Anne babanın dua hayatının ayrılmaz bir parçası olmalı. Ama e, özellikle e, bunun aslında e, salih bir evlat verirsen kısmı, bu e, bizi nasıl bir evlat yetiştirme noktasını da motive eden bu unsur. Yani bunu sadece böyle e, Allah'ın yardımını talep etmek tabii ki çok önemli ama aynı zamanda bizim bir e, niyet isharı olarak da görüyorum ve ondan sonra bu salih evlat nedir? Hani birimizde genelde sağlıklı, hayırlı denir. Ama dini literatürde, geleneğimizde bu salih, saliha şeklinde daha kullanılmış. Daha kapsamlı. Bir ifade yani buna baktığımızda da İslam alimlerinin hani iyi insan diye karşılıyoruz ama bu insanın bazı özellikleri var. Yani öncelikle açık ve gizli şirkten kaçınan. Şimdi bu şirkin gizlisi daha tehlikeli. Yani açık şirk Kolay kolay gördüğümüz bir şey değil. Açık ve gizli şirkten kaçınan, sadece Allah'a kulluk bilincinde olan, dolayısıyla ilkeleriyle durum çatıştığında ilkelerini tercih eden, durumdaki bir takım fırsatları değil, iyi düşünen, bu doğrultuda iyilik yapan, kötülükten uzak duran, Kötülükleri hayatında olabildiğince azaltma gayreti içinde bulunan ki bunların hepsi gayretle olan şeyler. Yani bunların hepsinde bir e, irade e, söz konusu. Yani e, bunu tabii önceki insanın kendine söylemesi lazım bir anne baba olarak. Hani bunu yetiştirebilmemiz için e, kimse kendinde olmayanı e, başkasına veremez. Biraz cevabı uzattım galiba ama Elif Hanım. Yani ben e, o süreci 9 ayı aynı zamanda e, evet artık sadece kendimden sorumlu değilim e, bir çocuk dünyaya gelecek. E, bunu sizin de başta dediğiniz gibi e, ben de kızıma inşallah diyorum Allah ayaklarının üzerinde durduğunu görmeyi nasip eder. O da 8 yaşında hala somut düşünmede olduğu için anne zaten duruyorum diyor. Hani yani diyorum kız o öyle değil hani kendine yetebilen e, bir birey olduğunu görmek anlamında ve bu bir süreç yani. Muhtemelen belki de anne olarak büyüse de aynı düşünceleri taşımaya devam edeceğiz. Yani başlangıç noktasını böyle cevaplandırmış olayım. Hocam söylediğiniz üzere çocuk yetiştirmek çok uzun soluklu bir süreç gerektiriyor ve bu sol uzun soluklu süreçte din eğitiminin de çeşitli basamaklarda ilerlemesi gerekiyor. Çocuklarımızın gelişim özelliklerine göre, yaşlarına göre, kavrayışına göre bizim de din eğitiminin içeriğinin muhtevasına, dil ve üslubunu ayarlamamız gerekiyor. Biraz önce somut düşünmeden bahsettiniz hocam, çocuklarımızın daha somut düşündüğü, ee, okul öncesi dönemle başlayalım isterseniz. Bu dönemde çocuklarımız e, soyut kavramlarla ilgili çok fazla sorular e, soruyor. Zihninde çok fazla sorular oluşuyor. E, özellikle ölüm gibi, Allah gibi bazı e, kavramları zihinlerinde oturtamayabiliyorlar. E, bu dönemde bizim çocuklara yaklaşımımız nasıl olmalı? Din eğitiminde e, nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor? Evet, Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Tabii ki... 3-4 yaş sizin bahsettiğiniz çocukların, yani çocuklar önce ne ne diye sorup sonra niçin'e çevirdikleri bir dönem ve bunun içinde ister istemez yaşadıkları çevrede geçen olan biten her şeyi soruyorlar ki bu çok önemli bir şey onun bilişsel gelişimi adına beyin gelişimi adına bu sorular ve bunlara onun yaşına uygun verilen cevaplar ama öncesinde ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu yani İbn Sina bizim e, dünya çapında bir alimimiz ve onun e, kitabı siyasetinde e, bakıyoruz bu ailede eğitim nasıl olmalı vesaire bunlar üzerinde durmuş e, ve eğitim ne zaman çocuğun eğitimine ne zaman başlanmalı sorusuna sütten kesilir kesilmez diyor yani bu biliyorsunuz maksimum iki yaş yani e, çocuğun sütten kesilmesi 2 yaşında başlanmalı diyor ve burada ee, üzerinde durduğu nokta diyor ki e, çocuğa güzel modeller sunulmalı onu olumsuz anlamda etkileyebilecek fıtratındaki o e, olumsuz bir takım e, potansiyeli tetikleyebilecek modeller yerine olumlu potansiyelini harekete geçirip onu geliştirecek. ...şeyler yönünde bir çaba içinde olunmalı diyor ve hatta işte... ...çocukla ilgilenecek kişilerin seçiminde o dönem süt de mesela diyor ki... ...sadece sağlık açısından değil diyor annenin huyu da çocuğa sirayet eder diyor. Ahlakı da sirayet eder. O yüzden siz diyor ahlaklı bir kişiydi tabi bunu bugüne getirdiğimizde... ...biz çocuklarımızın bakımını birilerine... ...veriyorsak böyle bir yardım almak durumundaysak... ...biraz maddi sebepler daha ön plana çıkıyor ama... Aslında önce maneviyat deyip yani bu yeri gelecek bazı günler benden daha fazla bir arada olacak ve çocuğum nasıl birine emanet ediyorum onu modelleyecek diye düşünmemiz gerekiyor ve bu noktada şunu da söylüyor diyor ki insan kötüye daha çok meylede, daha çabuk meyleder ve dolayısıyla e, çocuk buna çabuk kapılabilir hani e, bir şekilde ve hem i̇bn Sinan'ın hem de Gazali'nin e, seyircilerimiz de muhtemelen duymuşlardır bu dönemdeki şeyi taşa, mermere, yazı yazmaya benzetiyor. Yani bizim bu yedisinde neyse, yetmişinde o durumda aslında şeyi bu. Daha sonra yapılan işler biraz suya yazı yazmak gibi gösteriliyor. Ve biz eğer orada bir ihmal içinde olursak, buradaki aslında mesele o. Yani hayatın e, sihirli yılları denilen o yıllardaki ihmalin e, tabii ki telafisi var. Kimseyi ümitsizliğe kaptırmak istemem. E, ama şeyi zor, daha zor. Yani biz işimizi zorlaştırmış oluyoruz. Çünkü orada alimlerimizin dediği taşa yazılan yazının silinmesi çok daha e, zor. Ve bu noktada e, bizim e, öncelikle model olma dediğimiz e, modellik ve iletişim kurduğumuz insanlarda da buna akrabalarımızı uyarmamız olabilir. Yani akrabalarımızı seçmiyoruz hani bir şekilde. Ama tatlı bir dille uyarabiliriz. Yani burada ahlak dersi vermek denilen şeyi kastetmiyorum. Ama onlara da yani farkında olmaları evet, farkındalık olabiliriz. anlamında bir e, zemin oluşturmak. Hassasiyetlerimizi dile getirmek. Bu hassasiyetlerin kişisel, nefsani hassasiyetler olmadığını, bir takım ilkelere dayandığını yani bizim de aslında o hassasiyetleri gözetirken zaman zaman sıkıntı Zorlandım yaşadığımızı bizim. yani sadece ona değil yani eğer bir zorluk olarak görüyorsa önce ben anne baba olarak bu zorluğu ben yaşıyorum. Yani dolayısıyla bu süreçte yardımlaşmak gerektiğimizi söylememiz gerekiyor. Yani bir düzenleyici çevre dediğimiz çevre. Gelelim bahsetmiş olduğunuz sorulara. Ee, tabii ki çocuk yani şimdi e, inşallah maşallah çocuk doğuyor kulağına ezan okunuyor bir şekilde e, sürekli göz açık, görüntü kaydediyor. Namaz kılan bir anne baba bazen e, Kur'an okunduğunu müşahede ediyor. İşte televizyon açıldığında dini bir program varsa biraz daha bakıyor ki farklı e, e, oturuyorlar. Kur'an okunduğunda bir, daha bir çeki düzen verme e, sormaması mümkün değil. Yani bu duyduğu, yani bazıları şöyle diyor, çocuğun e, anlam dünyası, düşünme kapasitesi, ...bunları anlamaya müsait değil. O yüzden bahsetmeyin. Ama ben e, sadece e, dindar, muhafazakar çevredeki insanlar değil... ...bunlara belki o kadar hayatında yer vermeyen insanlarda bile... ...ya bizim çocuk Allah'la ilgili soru soruyor. Anne, Allah nerededir, kimdir, vesairedir gibi soruları var... ...gibi e, şeylerle karşılaşıyorum günlük hayatımda. E, bu noktada bu soruları görmezden gelmek değil. E, mesele e, bu soruları e, peygamberimizin çok basit e, bir ilkesi var e, yapabilsek basit ama uygulaması o kadar basit değil ben bunu tecrübeyle de görüyorum e, yani kellimun nasi ala kaderi ukulihim insanlara seviyelerine göre konuşmak e, zaman zaman kendim de bakıyorum e, çocuklarla konuşurken çocuk olduğunu unutuyoruz yetişkine konuşmak kolay yani yetişkin bir şey sorduğunda, bir şey söylediğinde. Ama e, biraz ki çocuğu takip etmek noktada çok önemli. Çocuk size boş gözle bakıyorsa, çocuk etrafa bakılmaya başladıysa, e, tabii biraz farklı, oful diyor puful diyorsa konuşmanın anlamı yok. Yani bir kere bu e, çocuğu iyi takip etmek lazım konuşurken. Artık kısa ve öz doğru cevaplar vermek yani e, bu noktada e, bir şekilde bazı şeyleri, bak şimdilik bu kadarını bilmen kafi e, büyüyünce bunu e, konuşuruz zaten e, uygulasın aileler görecekler çocuk tamam anne diyor çünkü o şeyde e, kabul dönemi e, bağımlı ahlak devresi denilen e, evresi denilen evre e, anne baba onun için e, dediği e, şaşmaz doğrular e, şeklinde. Ee, ama buna şöyle e, bir takım okul öncesi, e, yalnız şöyle diyenler de var, böyle şeyler de var, ileride göreceksin inanmayanlar da var vesaire gibi konuları açmayacağız. Kafasına, yani, sordu, ha, evet, yani sordu bu o seviyede değil ki ilkokul çocuğu bile yani neticede bunu sorduğunda evet bazı insanlar böyle tercihlerde bulunabiliyorlar. Ama biz senin anne baban olarak inanmayı tercih edenler ve buna kesin olarak inananlardanız. Ve hani sen eğer bizim görüşlerimize, düşüncelerimize değer veriyorsan, yani hayatta iyi insan olmaya çalıştığımızı görüyorsan bunu... Buna da inanmanı bekliyorum senden. Yani bunu, onu da zaten atamam annediyor. Yani bir şekilde çok böyle bir şey değil. Ama ölüm konusu, o işte yaşantıya bağlı. Yani çevrede bir yakının ölümüyle ilgili bir durum. Ölümün mahiyetini zaten çocuklar çoğunlukla uyku gibi. Yani uzun bir uyku şeklinde anlıyorlar. Benim yeğenlerimden birisi bir mezar ziyaretinde, küçük tadımın okul öncesinde. Ya dedemin yattığı yeter artık dedi ya. Biraz da kalksın dedi. Yani çocuk için çok böyle bir olay. Hatta ilkokul çağı çocuğu için bile. Böyle aileler bazen dini program diye her programı, onlar da işte peygamberimizin o çocuklara seviyelerine göre konuşun ilkesini göz ardı ediyorlar. Her dini program her kişiye göre değildir. Her çocuk yaşına göre değildir. Benim bir iki yıllık öğretmenlik tecrübem var. O sıra böyle e, yani işte kötülük yapan e, kayınvalide gelin hikayeleri akıbeti ne olur? Mezarda neler çıkar, neler biter? Emin olun şundan çok yorulmuştum ve velileri çok uyarıyordum. E, öğretmenim mezarda akrep bizi sokacak mı? Yılan bize gelecek mi? Niye? Çocuk böyle bir şey aslında düşünmüyor. Ama aileyle beraber bir dizi izliyorlar. Orada olayın ...dramını e, dramatize etmek adına böyle bir mesaj var. Ve çocuk geliyor bunu bana, yani kaygı bozukluğuna sebebiyet veriyoruz. Yani her dini program e, çocuğa göre değildir. Bunu bir kere sıkıldığı programda, hani şimdi didaktik bir programda, bu program mesela... ...çocuğa göre bir program değil. Hani şey olaraktan. Bunun da ailenin ayrımını e, yapması gerekiyor. Ha, bu anlamda ölümle ilgili 10-12 yaşlarına kadar... Allah onu sevdiği için yanına aldı vesaire gibi evet yetişkinler için rahatlatıcı cümleler çocuklara kurmamak gerekiyor. Yani yavrucuğum hastalığı vardı. Hani bir, bir şekilde iyileşemedi e, maalesef. O nedenle oldu gibi e, yani Allah'la ilintilendirmeden cevap vermek. Çünkü literatürde e, bu tarz e, bağların çocukların bazılarında ...Allah beni sevmesin o zaman, babamı sevmesin vesaire gibi. Çünkü onun için anne ve babanın varlığı önemli. Onlardan birinin başına bir şey geldiğinde... ...o bizim bahsettiğimiz, bize e, iyi gelen, bizi rahatlatan şey... ...onun anlam dünyasında bambaşka bir yere savrulabiliyor. Böyle bir olay olmadan bahsetmemekte. E, ve e, ahiret hayatıyla ilgili de bu noktada. E, yani bunlar hep e, soyut düşünmenin başlangıcı dediğimiz... 10-11 yaşları. Ondan önce bir okul öncesinden sonra bir somut işlem dönemi. Daha somut olarak anladı ki biraz aileler orada mesela ibadet ve benzeri gibi gürüyorlar. Yani neyin ne zaman yapacağımızı bilmek, sabırlı olmak. Yani evet, işte evet. Hani sordu, hadi yapalım. Hayır. Yani biz büyüğüz. Biz o süreci biliyoruz. O bilinçle hareket etmek gerekiyor. Nasıl evet. her yiyeceği her yaşta hemen anlıyorsak evet. eğitiminde belirli bir evet. süreci var. Bunu da gözetmek durumundayız. Hocam biraz daha ilerleyen dönemlere geçebiliriz. Çocukluk çağında neler değişiyor? Eğitim sürecinde neleri gözetmemiz evet. gerekiyor? Şimdi Çocukluk çağıyla birlikte aslında o okul çağı çocuğun yeni bir sosyal çevreye girdiği, başka şeylerin olduğu işte okuma yazmayı öğrenmesi lazım. Vesaire arkadaş çevresine giriyor ee, ve şunu unutmayacağız ee, özellikle İslam alimlerinin yani isim yapmış İslam alimlerimiz arkadaş çevresinin altını ciddiyetle çiziyorlar hangi yaşta olursa olsun bakın yani çünkü çocuk her yaş grubunda en çok arkadaşından etkileniyor yani bunu e, siz birtakım mesela diyelim ki e, ihtiyaç istek dengesiyle çocuklarınıza bir şey kurdunuz. Ama e, görüştüğü arkadaşları çevresinde, yakınlarında her istediği olan, her şey alınan bir çocukla e, karşı karşıya kaldığında, ister istemez e, çocuk ona imreniyor ve aileye hani ve anlatamıyorsunuz. Bu yaşta cep telefonu alım var, bu yaşta şu olmazı anlatmanız zorlaşıyor. Hani burada biraz işinizi zorlaştırmamak için daha en baştan. Bizim yani e, okul seçimimizde, öğretmen seçimimizde, e, çünkü çocuk sonuçta bir sınıfa koyduğumuzda, bir ortama koyduğumuzda elindekiler arasında bir tercih yapacak. Yani bunu imkanlarımız ölçüsünde hesaba katmak durumundayız. Bu bizim işimizi kolaylaştırıcı bir durum. E, gelelim e, bu noktada aileler daha çok ki ülkemizde e, biraz e, 2000'li yıllarda Kur'an eğitimi, öğretimi... Ee, ...okul öncesine geçti. Birçok aile ilkokula başlamadan e, öğrensin, e, hatta hafız olsun e, istiyor. Güzel bir dilek tabii ki. Yani herkes isteyebilir. Ama ben biraz e, Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticileriyle de iletişim içinde olan biri olarak... E, ...buradan şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Oradaki e, öğreticilere kulak versinler. Çocukları eğer bu çocuk henüz Kur'an-ı Kerim öğrenmeye hazır değil. Bu çocuk hani birkaç harf öğrensin, bir aşinalık kazansın dediğinde filanın kızı, filanın oğlunu gündeme getirmesinler. Orada o çocukların ki 4-6 yaşın programı sadece Kur'an öğretiminden ibaret değil. Orada bir takım değerler var. O değerlerin kazandırılmasını öncelesinler. Yani Kur'an-ı Kerim'e emin olun 8 yaşında okumayı öğrense bir şey kaybetmiyor. Yani burada Arapçasından okumayı Ama Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan değerleri e, örtük olarak o şeyde öğrenirse e, ve dine karşı bir muhabbet kazanırsa... ...siz hazır olmayan bir çocuğu, hazır bulunuşluk eğitimde çok önemlidir. Hazır olmayan bir çocuğu hazır olmadığı şeylere zorladığınızda Allah korusun kaç yaparım derken göz çıkartabilirsiniz. O çocuğu Kur'an'dan soğutabilirsiniz. Çocukta özgüven sorununa yol açabilirsiniz. Yani e, herkes bir değil. Bireysel farklılıklar var. Yavrum orada bir yıl uğraşıp öğrenemeyeceği şeyi belki 8 yaşında e, 15 günde halledecek. Niye zorluyoruz? Hani Neden insanları aynı şekilde görmeye çalışıyoruz? Bu noktada yani lütfen e, öğreticilere güvensinler. Onların tavsiyelerini... Göz önünde bulundursunlar. Namaz konusu bir de var. Mesela çok ben aile seminerlerine de katılan birisiyim. Duaları, sureleri ne zaman öğretelim? Vesaire gibi çok sorular geliyor ailelerden. Bazı da tabii yok 5 yaşında öğretin, 6 yaşında öğretin gibi. Şimdi bakın bunlar kişiye göre değişir. Benim söylediğim bir söz var bazen seminerlerde. Yani hepimizin çocuğu İmam-ı Azam Buhari değil. Ya benim çocuğum da değil. Yani şimdi bunu söylerken e, bunu göreceğiz. E, yani onları İmam-ı Azam Buhari yapan o özellikleri, ekstradan özellikleri. Ama bu bizim çocuğumuz çok geride kalacak anlamına gelmiyor. Ha, bu noktada e, bir şekilde sure ve dualar evde okunuyorsa, biz yatmadan önce ona e, sesli bir şekilde okuyorsak, Birlikte dua ediyorsak, ufak dua cümleleri. Ha bakıyoruz çocuk alıyor, bazı çocuklar çok güzel bir Mesela benim kızım bir oyuncak bebekten Fatiha'yı öğrendi. Hiç çabalamadık 3-4 yaşlarında. Aa bir gün Fatiha okuyor ama o düzgün okusun yalnız. Yani o kayıt düzgün olsun çünkü şey önemli o kulak aşinalığı yani oradaki kısmı kaybetmemek lazım. Düzgün okuyorsa çocuk oyunla bile öğreniyor. Yani o bebekle oynarken düğmesine aç kapa Fatiha öğrenildi ki kısa bir sure değil. Yani 3-4 yaşları için. Dolayısıyla hani bunu biraz akışına bırakmak. Hayatın içine dini böyle bir ayrıksı bir yerde değil de vizar bütüne geçen böyle Albardoğlu hocam bir yerde dinlemiştim. Çayın içindeki şeker gibi. ...dini yerleştirebilirsek korkmayalım. Biz biraz böyle burası ayrı burası ayrı gibi yaşıyoruz. Hadi bakalım. Hayır hepsinin içinde olabilir. İşte yatarken olur, kalkarken elhamdülillah dedirtiriz, besmele çektiririz. Peygamberimizin hani bu belli bir yaşa geldikten sonra öldükten sonra... ...dildikten Allah'a hamdolsun duasını öğretebiliriz. Arapçasını öğretebiliriz bunun alıyorsa. Bir de namaz konusu. Yani şimdi özellikle e, söyleniyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar mükellef olduğunda daha çok insanların bu noktada aklı başına geliyor. Halbuki yine İslam alimleri diyor ki, bunun namaz için demiyorum genel olarak, e, çocuğunuzun ahlakı bozulup sizi telaşa düşürmeden onların eğitimine koşunuz diyor. Ya bazıları işte bizim hani ne ekersen onu biçersin dediği süreç kısmı. Bu çocuk mükellef olana kadar 11, 12, bazıları için 15 yıl var. Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Buna bakmamız gerekiyor. Benim çocuk ergenlik, bu akıl bali oldu. Namaz kılmıyor, başlamıyor. Şöyle yapıyor vesaire. Şimdi bir ne yaptık? Gerçekten gerisinde ne yaptık? Malumunuz peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretiniz şeklinde. Son kısmı biraz yani gelenekte dövünüz şeklinde yerleşmiş. 10 yaşına gelince kılmazlarsa dövünüz. Bizim de herhalde bazı ailelerin kolayına gidiyor. Hala bundan vazgeçmek istemiyorlar. Yani dövmeseler bile baskı kurmak. Yani çocuğu rahatsız edecek, bunaltacak kadar. Halbuki azıcık gelişim psikolojisi bilsek, ergenlik zaten baskıya karşı direnç oluşan bir dönem. Yani siz çoğu çocukta baskı geri teper hani e, yapacağı varsa da yapmaz hale gelir. Bir kere bunu göz ardı etmeyeceğiz. İkincisi, peygamberimizin hayatında hiç kimseye bir fiske dahi vurmadığını, hele hele çocuklara muamelesi ortada. Yani burada ben e, biraz e, şey yapmasınlar ama peygamberimize haksızlık yapıyoruz gibi geliyor. Yani e, sırtında torunları varken e, secdesini uzatan bir peygamberi örnek almak yerine, ya efendim ben böyle bir rivayet duydum. Bunun gereğini yapıyorum gibi. Emin olun burada bunun altını çizmemin nedeni toplumda bir direnç var. Çok ilginç bir şekilde. Ya 7 yaşında kılmalarınızı söyleyin. 7'den ona 3 yıl var. Ne yaptık 3 yıl? Ha şimdi burada buna bakmamız gerek. Ve bu noktada birincisi sevdirmemiz gerekiyor. İlk kural. Sevdirmek dediğimiz olay nedir? ...benim sevecen biri olmamdır. Yani Hz. Peygamber merhametli, rahmet peygamberi olmasaydı... ...çocuklarla şakalaşmasaydı vesaire, hatalarına göz yummasaydı... ...biz acaba peygamberle çocuklar o iletişimi kurabilir miydi? Enes bin Malik onca yıl onun yanında kalabilir miydi? Önce sevecen olacağım. İbadetleri yaparken daha da sevecen olacağım. Çünkü çocuk zihninde onu birleştirecek. Daha anlayışlı olacağım abdest aldığımda. Biliyorsunuz biz de abdest öfkelendiğinde o öfkeyi geçirmek için, sakinleşmek içindir. Yani bunu unutmayacağız bu abdestin neye hizmet ettiğini. Namazın öncesinde namaz kılarken sonrasında daha tahammüllü olacağız. Yani normalden. Biraz biz de bu tersine... Şey yapılabiliyor yani bozdun ahengini bozdun şöyle oldu böyle ama Namazın çocuğun da ciddiyetini e, bu şekilde ha, ama e, işte bu ciddiyet yansın. işte e, çocukta namaza karşı e, uzaklık soğuma meydana getirebilecek bir ciddiyet e, dinen insanen onaylanacak bir şey değil hani bunu göz ardı etmemeliyiz e, ikincisi e, kolaylaştırmak yani bir kere herkes çocuğunu tanıyacak başta söyledim ya Kolaylaştırmak, benim çocuğum neye ne kadar nasıl tepki veriyor ve sonra tedricilik. şimdi bir tartışma konusu var görmüşsünüzdür Muhtemelen İşte bir kısım din eğitimcileri diyor ki ya bir vakitle başlayın işte akşam kısa bir namaz sonra ona ikinciyi ekleyin vesaire bazıları diyorlar ki ya sünnette böyle bir şey yok hani bunlar yeni bir şey çıkarıyorlar falan filan ben burada şunu söylüyorum. Diyorum ki çocuğa bak. Çocuk şöyle istekli hevesli olabilir. Der ki ya ben hepsini kılmak istiyorum. Ben de kalkacağım sabah namazına. Kalkar. Ha şimdi yok. Burada iki temel hata var. Birincisi biz mükellef olmadığı dönemde bazı şeyleri çocuğu caydırmak için, vazgeçirmek için günah kelimesini kullanıyoruz. Bu yanlış. Bir, birincisi bu. İkincisi sen küçüksün. Kılarsın sabah namazında kalkma etme. Ya yani şimdi çocuk kalkmak istiyor. Hani şimdi tamam evet mükellef değil. Kalkamıyorsa kaldırma. Ama kalkmak istiyorsa da çocuğun engelleme. o eylemini engelleme. Yani burada e, yanlış olanın biz biraz hep böyle e, bir reçete... Herkese uygun bir reçete. Şimdi e, aynı yaş grubundaki çocuklardan bazılarının penisilin alerjisi oluyor. Doktor ona göre bir antibiyotik yazıyor. Bazıları büyüdüğü halde hap içemiyor ona şurup yazıyor. Yani burada bunu hep aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Ya benim çocuğum akşam namazını kılıyor. Aa, anne yatsıyı da kılalım. Dediyse kılsın. Ya anne ben bugün yatsı kılmaya biraz üşendim. Anne bugün sen kılsan olur mu dediğinde de Buna da tamam yavrum yarın e, havanda olursan kılarız diyelim hani e, böyle ya hep ya hiç gibi e, şeyler veya bir şey söylendiğinde hemen bunu e, bidat gibi düşünmeler doğru değil biz insanla uğraşıyoruz e, o yüzden ben o noktada tedricilik e, kararlılık yani e, bunu hatırlatma e, orta yani ben e, mesela en rahatsız olduğum şey evlerdeki e, namaz köşeleri. Yani bu namaz köşesi doğru bir köşe değil. Evin her yeri namaz köşesi. E ona göre de dizayn yani et evini. Evet. Ha, yani, yani evini de ona göre dizayn et e, bir zahmet. Hani namaz kılınmaya uygun değil diyorsan öyle bir ev dizayn etme. Yani burada hani tedbirül menzil dedikleri eve de bir bak. Hani bu benim e, değer dünyama ne kadar uygun bir evde yaşıyorum. Hani e, o zaman ne oluyor yine bakın dini aldık evin bir köşesine koyduk. Hani hep böyle bir ötelememiz var. Yani bir bir şey var. Hayatın evet. her alanına ha. yayılma evet. anlayışını ha, da her alanında. aslında kısıtlıyor. Evet, e, şey yapılması lazım. Ha, bundan sonra da e, duayı, bakın hayatımızın hiçbir noktasında. O dua dediğim gibi sadece Allah'ın yardımını talep etmek gibi düşünmeyelim. Bizi de motive eden bir unsur. Yani bizi, hedefimizi, amacımızı bize hatırlatan bir unsur olarak hayatımızın içinde e, yer verelim şey olarak. Evet yani bu noktada çok sorgulama olan bir dönem değil ama arkadaşları diyebilir. Hani arkadaşlarının Artık soruları olabilir. Ha, o noktada da e, yine onun anlayacağı şekilde e, tercihimizin altını çizerek cevaplar e, vermeliyiz. E, burası duygusal dönem bu aşamalar. Okul çağı ee, ...okul öncesi dönemde. Ee, burada eğer biz onunla... E, ...sağlıklı bir sevgi güven ilişkisi kurduysak... ...zaten o bizden şüphe etmeyecektir. Ama biz tutarsız biriysek... ...bir öyle bir böyle davranıyorsak... ...vesaire... ...ve çocuğun kafasında acabalar varsa... ...hani diyorlar ya zehir gibi çocuk. Şimdi çocuk anneyi babayı da gözlüyor... ...ve oradaki e, tutarsızlığı... ...görüyorsa e, o zaman bir soru işareti koyar. Ama anne baba tutarlı bir modelse... O sevgi güvenle birlikte, tamam ya benim annem babam böyle düşünüyorsa bunun elbette bir sebebi vardır diyerek bunu e, kabul eder. Ama yeter ki biz bize düşen kısmı e, yerine getirebilelim. Hocam okul öncesi dönemden ve çocukluk döneminden bahsettik. Buradaki din eğitimi biraz daha rahat aslında. Biz daha çok değerleri yerleştirmeye ve tutarlı davranmaya çalışıyoruz. O güveni kazanmaya çalışıyoruz. Okul öncesi dönemde söylediğiniz üzere aileler çok da sorgulanmıyor çocuklar açısından. Biraz daha işimiz kolay gibi. Yine çocukluk döneminde de diğer dışarıyla etkileşim biraz daha açık olmakla beraber ailenin baskınlığı yine daha ön planda görünüyor ama ergenlik dönemine geldiğimiz zaman değişen durumlar var. Çocuklar hem farklı sorgulamalar içerisinde hem ruhsal gelişimleri açısından farklı yönelişler içerisinde farklı zihin tartışmalarını götürmek durumundalar. Bunun içerisinde de dini sorular da yer alıyor ve dış dünyayla daha çok irtibat halindeler. Ama aynı zamanda da dini bakımdan da mükellef olma dönemindeler ve bizim bu işi biraz daha sıkıya alma eğilimimizin arttığı bir dönem. O yüzden iki tarafta zaman zaman çok fazla gerginlik yaşayabiliyor ve biz en çok sorunları ergenlik döneminde yaşıyoruz dini eğitimi hususunda. Bu dönem için neler söylersiniz? Tavrımız nasıl olmalı? Yaklaşımımız nasıl olmalı? Nasıl, ne şekilde din eğitimi vermeliyiz? Şimdi Elif Hanım aslında sorunları e, ergenlikte önemsiyoruz. Yani yaşamıyoruz da e, çünkü artık diyoruz bu mükellef oldu. E, Allah korusun. Bizi daha çok rahatsız ha. etmeye başlıyor. Yerine getirmezse evet. bu çocuk yarın namazdan vesaireden sorulacak. Ben de bunun anne babasıyım. E, nasıl olacak diye. E, öncesinde çocuktu diye. Bir, bir kere hani e, baştan itibaren aşamaları gözetenler için sıkıntı yok. Yani o şeyi ama aşamaları gözetmeyenler için de oldu bitti artık geçmiş olsun demek durumunda değiliz. Yani insan her zaman kendisine ulaşılabilen bir varlık. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Şimdi birincisi bir kere ergenlik döneminin genel özelliklerini bileceğiz. Mesela biz başka konularda o ergen derken namaz, ibadetler konusunda da ...ergen olduğunu unutmayacağız. Hani bir tepkide tamam ergen ya idare et dediğimiz şeyi. Aynı şeyi ibadetler içinde e, düşüneceğiz. E, şimdi %25-%30 civarı araştırmalar gençlikte yani 14 yaş e, sonrasında dini şüphe ve tereddütler görülebileceğini söylüyor. Ki e, zaman zaman hani duyduğumuz, gördüğümüz e, gençlikte işte neler oluyor dediğimiz kısım... Bu e, dini şüpheyi yaşayan, tereddütleri yaşayan gençlerde görülüyor. Ama bu şu demek değil. Dini şüphe ve tereddüt eden gençler o zaman e, yani haşa bu din taklit dini. Biraz tahkik edilirse e, bu dinden insanlar çıkar gibi bir mesaja dönüşür. E, bu din e, nihai hedefi e, tahkiki imana ermek. Sorgulamaya açık bir din. Yani bir kere bunun altını çizmemiz lazım. O yüzden gençlerin ...anlamaya dayalı sorgulamalarında önce gocunmayı bırakacağız. Çocuk elden bir gidiyor, dinsiz mi oluyor ve benzeri gibi şeyler yerine... ...önce iyi bir dinleyeceğiz. Yani Aslında hocam hı. biraz da cevap verememekten korktuğu için ha, tabii, aileler ha, evet, tedirgin işte, e, O yetişme aslında biz yetişme sürecinde bunu e, şey yapsak, az önce ne dedim ben... E, ...okul çağı, okul öncesi duygusal. Ama e, artık ergenlikle bir, birlikte rasyonellik devreye giriyor. Yani ben dedim, ben senin anne babanım, ee, niye sorguluyorsun? Sorguluyorum anne, ikna olmadım, baba ikna olmadım dediğinde... Daha yeterli Dediğimde, cevaplardık. He, şimdi bu noktada da bizim hakikaten kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani e, biz kafamızı kuma gömüyoruz diye, çocuk da kuma gömecek diye bir şey yok. Ha, çıkaracağız, çocuk çıkardı, rahatımızı, konforumuzu bozdu. Ee, çıkaracağız, ee, bu konuları araştıracağız. Gerekirse çevremizden yardım alacağız vesaire. Yani Diyanet birtakım bir takım birimleri var. Onların yönlendirmeleri olabilir. Yani her an bir telefon uzaklığında insanlara şu anda bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız. Yayınlarımız var. Evet yani bir sürü hizmet var. Bunlara ulaşmaya çalışacağız. Yani yardım alacağız. Olabilir herkes o donanımda olmayabilir. Ve sonrasında bakın evet bizde nasihat önemlidir. Ama Ergen'e nasihat edilmez. yani ha, Öncesinde bile nasihatı tutması için o sevgi, güven bağının olması lazım. Yani herkesin nasihatini dinlemez. Ergen'le daha çok öğütçülükten çok dinleyici olmayı tercih edeceğiz. Dinleyeceğiz. Yani bir dinleyeceğiz, sabredeceğiz. Bakın e, anne babanın en çok sahip olması gereken özellik, sabır. Yani bu bir e, sabır. Dinleyeceğiz. Sebebini anlamaya çalışacağız. Arkadaş çevresinden mi kaynaklanıyor? Sosyal medya, internet ve benzeriden mi kaynaklanıyor vesaire Bizim dışımızda dünya durmuyor, dönüyor. Bir sürü gelişme, bir sürü söylem, bu çocuklar habire bunlara maruz kalıyorlar. Ve ondan sonra da bunu nasıl çözebilirim? Bazen mesela şundan bir de olabilir. Bizim aslında kişisel çatışmamızı... Çocuk dini çatışma gibi gösterebilir, en çok namaza değer veriyor, namaz akılmıyorum al bakayım Hani diyebilir, bakın bu başka bir çatışma, aslında bana başka bir yerden çocuk bozuk, kafayı başka bir şeye taktı. Ama, ee, en önemli ama diyor ki, bunu şimdi ne yaparız, ben sizinle dedi. bir sürtüşme yaşarsam, Elif Hanım'ın neye zafiyeti var, en çok neyi takar, oradan girerim. Çocuk da bizi bunca yıldır gördü, biliyor, hani bu neyi önemsiyor, ha kılmıyorum bakayım, hadi. Biraz da dinle ilgili de ileri geri konuşuyorum. Hadi, hadi bakayım. Hadi yapabilir bakın. Ama gerçekten de sorgulayabilir. Hani bunu göz ardı edemeyiz. Bu dönemde geçici ya da uzun süreli uzaklaşmalar olabilir. Bakın yani. <gülüyor> Allah kişiye kaldıracağından daha fazlasını yüklemez. Bu Bakara suresinin son ayeti. Ve çoğu kişinin ezbere bildiği bir ayet. Şimdi bunu çocuklarımız için göz ardı etmeyeceğiz. Ha, hatırlatacağız biz. Yani Allah peygambere de hatırlat diyor. Hatırlatacağız. Yavrum hani kıl, et, tatlı dilli olmaya çaba sarf edeceğiz. Çok da söylemeyeceğiz. Hatırlattık, uyandı, fark ettik. Çok da üzerine gitmeyeceğiz inatlaşır. Bakın yani insan psikolojisini, kendi çocuğumuzun psikolojisini. Ha bazı çocukta gelir anne niye yani bir daha söylemedin? Bak kaçtı namazda diyebilir. Yani bu bu her çocuk bir değil bütün bunları göz önünde bulunduracağız ama hele böyle lanet okumak, dua okumak vesaire e, falan filan yarın görürsün cehenneme gidersen bilmem ne gibi çocuğu daha da inatlaştıracak, e, dinden uzaklaştıracak söylem konusunda. Zaten bunu aslında bir Müslümana yakışmıyor bu söylem. Hani Kimseye karşı kullanılmaması gereken bir söylem. Allah hani ayette diyor ya zulme uğrayan hariç hani şeyin söylenmesini istemez. Hani Ortada bir zulüm varsa onun ifade etmez. Yoksa ortada böyle bir bu namaza kalkmadı, o namazı şey yapmadı. Bunu önemsemediğim için değil. Burada koyduğum tepkinin daha büyük hasarlara sebebiyet verme riski olduğu için... Ha, bu bunun e, bir şekilde başka ortamlarda, başka bağlamlarda bir şey yapmak istiyor. Tamam yavrum ya, namazı kılalım, öyle beraber çıkarız, e, ederiz. Hadi yani ben namazı kılmadım, ha, sen de gel bir e, kılıver. E, bardağın dolu tarafı her konuda önemli bence. Ve o bardağı ne kadar dolduracağımıza bakmak e, noktasında e, önemli buluyorum. E, bu hemen korkmayalım, çocuklarımız e, dinsiz mi oluyor, din elden mi gidiyor ama şey de yapmayalım yani mühmel bir tavır eh, evet bana necilikte olmasın yani hani tamam ya gibi duamızı yine eksik etmeyelim bakın o duamız hep aslında bizim hassasiyetimizi gösteren bir şey yani o noktadaki kararlılığımızı gösteren bir nokta mesela bu dönemde çocuklar arayışa girip bir takım gruplara girebilirler bu gruplar konusunda da dikkatli olmamız lazım yani yaşadığımız ülkece bazı tecrübeler var. Yani dini gruplar da e, maalesef tehlikeli olabiliyor. Ve bu çocuklar orada kendilerine uygun bir ortam bulduklarında... ...kimlik itimine uğrayıp, onlar ne derse o grubun e, öncüleri... E, ...ne derse onu yapabilecek noktaya gelebiliyorlar. Burada da yani şöyle bir lüksümüz yok. Aa tamam, orada abileri, ablaları onu idare ediyor bu çocuğu. E, güzel ortam. Ama orada ne konuşuluyor? Orada ne yapılıyor? Yani buna da bakmak durumundayız. Yani ben buraya koydum, bu yurda verdim. o oh, rahat. Zaten en büyük hatayı orada yapıyoruz. Ne olursa olsun, birinci derecede sorumlu biziz. Kur'an kursuna da göndersek, okul öncesine de göndersek. Ben bu çocuğu her yere gönderdim. İmam Hatip'e gönderdim ona. Tamam, bitmiyor ki işin. Bununla birlikte aile katılımı dediğimiz bir şey var. Biz bunu ne kadar takip ediyoruz? Ne kadar bu e, sorumluluk içerisindeyiz? Ama bunu da kendimizi kaygıya çevirmememiz gerekiyor. Yani kaygı zarar verir. İnsanı depresyona doğru sürükler. Biraz süreyi de azalttık galiba evet, diye hocam. tahmin ediyorum. Bu noktada İbnül Mukaffa'nın söylediği bir şey var. Diyor ki çocuklara şükretmeyi. Bakın bugün çok önemli. Yani çocuklara öğretilecek temel değerler olarak şükretmek, sabretmek, şu anda zaten hepimiz ciddi bir sabır ...sınavı içerisindeyiz. Kendini hüzünlere kaptırmamak. Bakın bu da çok önemli. Çocuğun ümidini kırmayacağız yaşamdan e, vesaireden. E, hani e, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun... ...biz ona iyi bir tarafını göstermeye... ...bu bize de iyi gelecek bir şey. Bizim psikolojimizi de onaracak bir durum. Bir de kendi aleyhine bile olsa doğruluktan ayrılmamak diyor. Yani ben e, doğruluk meselesini işte zaten. doğruluk meselesini çözersek biz de kendi aleyhimize bile olsa doğru söyleyerek bunun modellemesini yaparsak ben bunun zaten genel olarak aileler buna dikkat ettiğinde ciddi anlamda e, sorunumuz kalmayacağını düşünüyorum bir şey ilave edeyim hani bu hevesi geçsin hevesini alsın doğru bir şey değil bakın yani o heves bir alışkanlığa dönüşüyor böyle bir yanılsama var. Bazı noktalarda ya yani şimdi çocuktur küçüktür bilmem nedir ama ergenlikte de yavrum sen niye böyle giyiniyorsun niye dikkat etmiyorsun gibi şeyler söylüyoruz. E, alıştı çocuk yani onu lütfen şu yanılsamadan çıkalım hevesini alıp ben 50-60'ına gelmiş hala hevesinin peşinde koşan insanlar biliyorum o öyle basit bir şey değil. Allah o yüzden uyarıyor. Hevasını ilah edineni görmedin mi diye Kur'an-ı Kerim'de iki kere uyarıyor. Lütfen çocukları heves insanı, yani tabii ki çocuğu ihtiyaçları istekleri bir düzeyde görülecek ama heves insanına dönüştürüp çocuklara kötülük yapmayalım. Evet, evet demek istiyorum. Her yerde ölçüyü, dengeyi Hı. gözetmemiz evet. gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam evet. programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. vallahi su gibi akıp geçti. Evet, ee, i̇nşallah güzel bir program olmuştur. Tekrar herkese huzur, afiyet diliyorum. Ve davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ailede din eğitimini konuştuk bu akşam. Çocuklarımızın yaşları fiziksel ve ruhsal gelişim basamaklarına dikkate alarak... Onlara nasıl sağlıklı bir din eğitimi verebileceğimiz üzerinde durduk. Bu süreçte karşılaştığımız sorunların üstesinden nasıl gelebileceğimize dair çözüm önerileri sunduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.